Rabbi a'uzu bika min hamazatil shayatin wa a'uzu bika rabb an yahturun Bismillahirrahmanirrahim La takun fihi abada illa masjidun ussisa ala al min awwali yawmin ahqqa an taquma an bil Qur'an suresindeyiz 108. ayeti kerimeden devam ediyoruz. Bir önceki derste Mescidi Dırar'dan bahsedilmişti. Ebu Amir dediğimiz bu kişi Kuba Mescidi'nin yanında, yakınında Kuba Mescidi'ndeki o birliği, beraberliği ve Müslümanların ittifakını orada bir kendine bir yer edinmek ve Müslümanların birliğini dağıtmak cami görüntüsünde bir de orada başka faaliyetler yapmak için cami görüntüsünde cami gayesi olmayan bir şey yapıldı. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bize bu hususu işaret etti. Yani dini bin İslamiye adına iş yapılsa, yapılan iş dine uymazsa o iş reddedilir. Buradan bu şekilde bir yol alabiliriz. Allah'ımız la takun fihi ebed. O mescidi dırardan ebedi Habibim sen orada durma. Oranın açılışına davet etmişlerdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi Tebuk Gazvesine gidiyordu Dönüşte gelirim orada camide namazı kılarım buyurdu Dönüşte bu vahiy ayetler geldi La takum fihi ebeda ebedi mescidi zırarda yani oraya gitme La mescidun elbette bir mescid ki üst ise aleyt Takva takva üzerine İnşa edilmiş min evvel yevm Mekke'den ilk Medine'ye hicret edildiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz O Kuba Mescidi'nin olduğu Medine-i Münevvele'deki Kuba Mescidi'nin olduğu yerde kaldı Medine-i Münevvele'ye hemen hicretini tamamlamadı Mekke'den çıkıyor Medine-i Münevvele'nin 5 kilometre hududuna geliyor Orada konaklıyor Yani Kendisi bir vatandaş veya bir şahıs değil Kendisinin oraya gidişi acaba halk nasıl bizi karşılayacak? Önce oranın bir durumunu tahlil etmiş oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada bekledi, halkın teveccühünü gördü. Baktı ki bütün halk kabul etti. Çünkü hemen hızlı bir şekilde fevri Medine'ye girmek veya hicreti tamamlamak kolay. Ama halk kabul etmezse ondan sonra oradan geriye dönüş çok daha... Zor olacaktır. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bekledi. Bize de kıyamete kadar bunlardan usul öğrenmiş oluyoruz. Allah Celle Celaluhu yerleri gökleri yaratması altı günde yaratıyor. Mevla bir anda da yaratır. Ha Biz buradan usul öğreniyoruz. Demek ki bir şey yaparken bin düşün, bir e, bin defa ölç, bir defa biç. Yani aceleci olmamak lazım. Burada da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o... Konakladığı yerde hemen mescit yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye varmamış hicret esnasında Konakladığı yerde mescit yapıyor. Mes Medine-i Münevvere'ye varıyor Orada bir cami yapıyor. Ha demek ki Müslüman Bulunduğu yerde Eğer cami yoksa mutlaka ben nasıl burada bir cami yaparım Ezanı Muhammediye sesini nasıl yankılatırım diye Efendimiz ve Vesselam'ın en büyük sünnetlerinden oluyor daha hicret esnasında Medine'ye münevvereye varmamış 15 gün kalıyor. O esnada üst sisi ale takva takva üzerine bina edilmiş Mescidi Kuba, Kuba Mescidi o kadar faziletleri var şimdi dinleyeceğiz. Min avvel yevm ilk Medine hicret evvel ilk yavm gün ahakku <gülüyor> en orada durulması, orada kalman daha doğru olanıdır, müstahak olanıdır. Layık olan odur. Fihi o mescidi Kuba'da Ricalunu yuhibbune en yetetahharu Temizliği seven erkekler, temizliği seven insanlar var orada. Temizliği seven Müslümanlar var. Wallahu yuhibbul muttahhirin Allah çokça temizlenenleri sever. Burada taharetlerini e, suyla yaptıkları anlatılır. Açık alanlarda her yerde su bulunamıyor. Başka taşla vesaire nesnelerle taharet ama oradaki halk Suya çok ehemmiyet veriyor. Mutlaka taharetlerini suyla yapmaya gayret ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu da temizlikte, insanın vücudunda, e, özellikle ihtiyaç durumunda, defi hacet durumunda suyla taharet yapılmasının ehemmiyetini Rabbimiz açıkça burada bildirmiştir. As-salatu fi mescidi kuba ke umretin. Efendimiz ve Vesselam. Kuba mescidinde kılınacak namaz, umre gibidir. مَنْ Rafi فِي بَيْتِهِ سُمْ مَتَا مَسْجِدَ كُبَا فَصَلَ فِي صَلَاةً كَانِ لَهُ Kim evinde abdest alır, yani Medine-i Münevere'deyiz. Rabbim nasip etti, umreye gittik, hacca gittik. Kuba mescidine gideceğiz. Şimdi, otelimizde, veya oradaki halk yaşayanlar, Medine-i Münevvere'ye nasip olup gittiğinde, oradaki halk diyorlar, dinliyoruz, tefsirleri takip ediyor, oradakiler de var, onlara da selam ediyoruz, hayır dualarını bekliyoruz. Medine-i Münevvere'de yaşıyor veya biz gittik, otelimizden çıktık, Kuba Mescidine gideceğiz. مَنْ تَطَحَرَ فِي Evinde abdestini alır. سِمْ مَتَا مَسْكِدَ Kuba Kuba Mescidine gidi abdesti yoksa orada da alır, abdestlikler var. فَسَلَّ فِي سَلَاةً Orada, burada vakit yok. Yani sabah, öğleyin, akşam demiyor. Demek ki bir insan Kuba mescidi güzergahında e, mesela biz bir defa Medine-i Münevvere'den yatsıdan sonra çıkış yaptık. Orada bir Kuba'ya da uğrayalım. Hem Medine'den Mekke'ye doğru giderken Kuba'ya da uğradık. Çünkü men tatahra fi ve eta mescide Kuba. Kuba mescidine gelirse mutlaktır. Burada vakit yok. E, Fesalla fi salaten orada namaz kılarsa e, farz namazı da olur. Nafile de olur Allah rızası için. iki rekat. Kâni lehu ki ecri umre. Umre sanki diyor bu umre e, sevabı almış olur. Mansalla mescidi Kuba yuemil Burada ayrıntı var. Per pazartesi ve perşembe günleri. Şimdi cumartesi de gelecek. In bir bi ecru umre umre sevabı alırım. Yine men tatarafi eee sallallahu aleyhi ve sellem Maşanev racilen kullu sebtin Resulullah Ali ve selam efendimiz her cumartesi günü Bineğine biner veya yaya olarak Kuba Mescidine gelirdi buyuruyor sahabe efendilerimiz. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her cumartesi günü Kuba Mescidine geldiğini ve orada namaz kıldığını gördük. Burada da şöyle bir ince zarif bir nokta var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den hicret etme anında Kuba'da o bölgede konakladı. Ranuna Vadisi'dir. Orası çok güzel. Şimdi hurmalık vesaire var orada. Acva hurmaların da o bölgeye yakın yerlerde yetişir. 70 tane hastalığa da şifadır. Oradaki halk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıktılar. Vefa ettiler. Bağırlarına bastılar. Hemen orada mescit inşa edildi. 15 gün gibi kısa bir zaman içerisinde halk seferber oldu. Kuba Mescidi yapıldı. Şimdi daha sonra o bölgenin az ilerisinde cuma namazı Mevla Celle Celalü Farz kıldı daha arasıla Mekke'den çıkmış, devlet yok, Medine'ye varmamış, İslam devleti kurulmamış. Yolculuk esnasında bu ortamda Allah ya eylezina min izanu diyeli salatimi cum'a cuma namazına çağrıldığınız zaman fesau ila Allah'ın emri cumaya koşunuz. Şimdi cuma namazı Mekke'den çıkılmış, Medine'ye varılmamış. Böyle bir yolculuk kargaşa esnasında İslam devleti daha şekillenmemiş. Resulullah Efendimiz yolcu. O arada Kuba Mescidi'nin azilerde mescidi cuma vardır. Orada cuma namazı emredildi ve bu ortamda cuma namazı kılındı. Şimdi soruyorlar. Efendim şurada olur mu? Burada olur mu? Her yerde olur. Yeter ki Müslümanlar bir araya gelsin. Bir araya geldikleri zaman cuma namazını kılsınlar. Oradaki yetkililer vesaire haber verilsin. Herkese aç açık olsun. Ve herkes gelsin, iştirak etsin ve cuma namazı kılınsın. İşte efendimiz Aleyhisselatü vesselam Kuba o Mescid-i Cuma dediğimiz oradan bir müddet cuma namazını kıldı. Mescid-i Nebevi bitince cuma namazı Mescid-i Nebevi'ye intikal ettirildi. Orada kılınmaya başladı. Burası çok önemli. Orada kılınmaya başlayınca bu sefer bütün halk Mescid-i Nebevi'ye geldi. Orası bir an tenhalaştı. Yani bütün halk geliyor, cuma kılınıyor, bir güzel canlanmıştı orası. Altta çok hoşuna gitti. Ne güzel oldu bu falan. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cuma'yı Mescid-i Nebevi'de kılmaya başlayınca bu sefer e, orası bir an ya, sessizledi, ıssız hale gelince e, bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk geldiğinde kendisine sahip çıktılar, vefa ettiler ve bu durumda da e, oraya cumartesi günleri gidip e, Resulullah Efendimiz oraya gidince de halk orada toplanırdı, hasbihal ederlerdi, alışveriş yaparlardı ve vesselam efendimiz her cumartesi günü yürüyerek veya binekli olarak Kuba Mescidi'ne giderdi. Fizake hayrun kesir yani Mescidi Kuba'da çok hayırlar var buyurdu efendimiz Aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> Salatun fi'l mescidi haza khayrun min alfis salatin fi mas'a mescidi'l haram. Resulullah buyurdu ki işte bu Mescid-i de kılınan iki rekat namaz Kabe-i Muazzama hari, Kabe-i Muazzama da bire yüz bindir. Mescid-i Nebevi'de bire bin sevap olmaktadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen mühim bir hadis. Dikkat diyorum. Okuyacağım hadis-i şerif, Medine-i Münevvere'de kırk vakit namazla ilgili hadisi şerif. Hazreti Enes bin Balik'ten rivayet ediliyor. İşte Medine-i Münevvere'ye gittik, orada sekiz gün, kırk vakit namaz. Meselesi hadistir. Bazıları işte şöyle olur böyle olur. Bunu din tayin eder. Allah Celle Celaluhu Cuma namazını kılın der. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işra kuşlu teheccüdü evvabili ee, kılın der. Yani farzlar vardır, vacipler vardır, sünnetler vardır. Bunu din tayin eder. Ali Sadresen Enes bin Malik radıyallahu anhin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal: "Men salla fi mescidi 40 salate işte şu benim mescidimde, Mescid-i Nebevi Resulullah'ın huzurunda la yafutuhu salatun. Bir vakitte kaçırmıyor. 5 vakit namazı Mescid-i Nebevi'de kılıyor. Kaçırmamaya çalışıyor. Oldu ki orada acil bir durum oldu da cemaati kaçırdı. Yine Mescid-i Nebevi'de kılma gayreti içerisinde e, tabi cemaat tabi çok önemlidir ama beş vakiti orada kılıyor. Asıl efendim bir aksaklık olmamaya gayret ediyor. La tuhu kaçırmıyor salatun namazı kutübe lehu. Bir, baratun minenlar cehennemden kurtuluş. 2 ve necatun minel azab, azaptan kurtuluş. Üç, ve berye minen nifak, münafıklıktan uzak olur. Üç mükafat var, kırk vakit. Bunu bazıları işte var mıydı yok muydu, var mıydı yok muydu, burada. Enes bin Malik, Rasulü'nün diziliminde büyümüş, Efendimiz ve Vesselam buyurur ki, ''Mansalla fi mescidi'' Şu mescidimde, Mescid-i de 40 vakit, 5 e, e, günde 5 vakit, 5 kere 8 yani 8 gün, 5 kere 8, 40 vakit yapar. Namazları da kaçırmadan Mescid-i de kılan kişiye cehennemden kurtuluş, azaptan kurtuluş, Münafıklıktan kurtuluş, uzaklaşma. Rabbim nasip eder. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi bin 10583. hadis-i şerif. Bu sahih mühim bir hadis-i şeriftir. Ma'beyn-i Beyt'i'm beri Ravdatü'n-Nen Riyadü'l-Cennebe min beri el-Hale Havzi. Buhari hadisi Ma'beyn-i Beyt'i'm beri bu Mescid-i Nebevi'ye o salatın Osmanlı döneminde yapılmış olan oraya baktığım üstünde giriş ana bölümde sonra ilaveler yapıldı. Orada yazar çok güzel de bir hatla. Mabeyne beyti ve minberi benim e, beytimle minberimin arası ravdatum min riyadıl cennet. Cennet bahçesidir. Ve minberi benim minberim hutbe okudu. Resulullah Efendimiz hutbe okudu. Ala havzi kevserin üstündedir. Rivayet edildi. Bütün tatlı suların membağı Mescid-i Nebevi'nin altından. Orada birleşir, oradan dağılır, oradan bir damar alır bahsedilir. Çünkü Resulullah Efendimiz havzi kevser e, minberimin altındadır. Ee, Medine-i altında altıda çok kaynak suları boldur. İnne kavaime minberi haza revatibu fil cenne. Benim şu minberimin ayakları cennet içerisinde yerleşmiştir. Yani Mevla Celle Celaluhu dünyada bir manevi cennet diyelim. Bir insan yemin etse cennete gideceğim diye bahsettiğimiz yere işte o Resulullah Efendimiz'in hutbe okuduğu minber ile mübarek kabrinin olduğu o bölge o ara. Resulullah orada hutbe okuduğu, hutbe şu anda da orada hutbeler okunuyor. Orayla Resulullah Efendimiz'in mübarek kabri şerifin arasındaki yer. O bölge orada namaz kılan cennet bahçesinde namaz kılmış olur. Men benâ mesciden yürüdü bihi riyâen velâ sum'ah. Benallâhu lehu beytem fil cennet. Her kim gösteriş ve e, öyle insanlara duyurayım ihtişam olsun diye değil. Allah için kim bina ederse Allah cennette ona bir köşk bina eder. Cami'nin yapılması ve teşvik edilmesi önemlidir. Burada beyinillah elle yu Din bir reculul facir böyle bir rivayet var. Kafirlerin mesc mescit yapması. Bir kafir adamın kazancı helal. Yani meşru bir iş yapıyor. Fakat camiye yardım etmek istiyor. Camiye veya cami yaptırıyor. Adam fabrikasının yanında cami yaptırmış. Bir mesela bir gayrimüslim. Bir Hristiyan adam 1000 kişi çalıştırdı fabrikasının yanına da cami yaptırdı. Burada namaz olur. Neden? Yani e, buna müsaade et çünkü adamın kazancı meşrudur. Helal yani e, e, dinen helal bir iş yapıyor. E, kazancı helal olduğu için bunu yaptığı cami وَإِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ لَيُّهَدُ حَزَدِّينَ Bu dini bir racili facir. Facirle de destekler. E, ve bu şekilde bu adamın yapmış olduğu bu camide namaz kılınır. E, peki buna bir sevabı var mı? Şu denilebilir. Çünkü kafir olduğu için cehenneme girer, azabı az olur. Hüküm Allah'ındır. Allah Celle Celaluhu her şeyin en doğrusunu bilir. Şimdi burada üzerine durulan husus şu. Yani bir insanın, bir Müslümanın diyelim kazancı haram olsa mesela haramdan bir içkiden para kazanmış, kumardan kazanmış, faizden kazandı haram bir parayla bir cami vesaire yaptıracak olursa orada namaz olmaz. Haram bir kazancın enfi taybati vakesetum kazancınızın helalinden infak edin haram bir kazanın kazancın haram bir paranın infakı olmaz Hatta akayet kitaplarında geçer bir insan haram bir parayı Hayır umarak sadaka vermeye kalkışsa Allah ile alay eder Allah ile alay ettiği için de Allah dinden çıkma tehlikesi vardır lema sallallahu aleyhi ve vesselim yani Kuba mescidine geldi. İnna Allaha azze esna aleikum fi't-tur. Hayran. Efe Allah sizin temizliğinizle medhü sena etti. Siz ne yapıyorsunuz? Fi'r-rical yuhibbu en Orada temizliği sevenler var. Vallahu yuhibbu'l-mutahhireen. Allah son derece temiz olanları sever. Kal dedi Resulullah: "İnna necudü mektubun aleyna fi't-tevrat ve eles tin ca bilma? Biz suyla temizlik yaparız. Su kullanırız. Helal'larda Birçok yerleri görüyoruz bakıyoruz oralarda e, özellikle yurt dışında karşılaştığımız defi yerlerinde su kullanmıyor klozetlerde vesaire su yok. Su tertibatı kullanmamış akıl alacak gibi değil. Yani yurt dışındaki yerlerde ülkemizde çok nadir böyle duyuyoruz olacak iş değil ama demek ki insanoğlu e, yapısının dışına çıkmaya başladığı anda taharette suyu kullanmaması akılla izah edilecek bir iş değil. Hazreti Abbas'tan gelen bir hadisi şerif. İnnehum aleyyu azibân. ve vesselâm efendimiz merran nebiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kavrayın. İki tane kabrin başına geldi. O iki kabir. İnnehum aleyyu azibân. Bunlar azap olunuyorlar. Bukhari hadisidir. İşte kabir azabının delili. Kabir azabı yok diyorlar. Peki. Efendimiz Aleyhisselam Bukhari. Sahi Bukhari'de bu hadisi şerif. 215. hadis. Merren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kabreyn, iki kabrin başına geldi. اِنَّهُمَا لَيُعَذِبَانِ Bu ikisi azap olunuyor. ama yuadiban ف۪يكَ Büyük günah işlemiş değil bunlar. اَمَّا عَدُوْمَ فَكَانَ لَا يَسَتُرُ مِنَ الْبَعُلْ Biri, e, tabii açık alanlar, insanlar dışarılarda, eskiden olduğu gibi yolculuklar yapılıyor orada dinlenme tesisleri yok yani uçsuz bucaksız alanlar Afrika öyle şu anda bütün dünya şu anda da aynı durumda yaşamak durumda kalanlar var birisi defi hacetini görürken yani örtünmüyor dikkat etmiyor gelişi güzel ihtiyacını görüyor ve hamalakarifekan yemşi binleme öbürü ise laf taşırdı ondan falan nasıl oluyor falan laf sözü alıyor öbürüne taşıyor bu bir azabı bu ikisinin başında büyük azap dolaşıyor. İlk başlarına da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeşil bir ağaç yani bir dal çakıyor ve buyurdu ki Bunlar kurumadıkça bunların azapları hafifler buyurmuştur. Demek oluyor ki kıyamet depremi olsa bile rivayetlerde yani elinde bir yeşillik bir ağaç bir fidan fidan varsa onu dikmek lazım yeşertmek lazım. Evinizin önünde bir bahçe metre bir metrekare bile olsa üç tane bir şey sığdırırsınız oraya. Bir ağaç bir şey sığdırırsınız. Mutlaka orayı yeşertin. Yani bulunduğunuz yer bir karış toprak bile olsa oraya bir şey bir yeşillik bir ağaç bir şey dikmek lazım. Ekseru azabil kabr minel beul. Kabir'in kabir azabının ekserisi Bevil'den, idrardan gelir, ayakta idrar edilir ee, ve e, idrar dışarıya tam manasıyla çıkartılmaz. E, abdest almak için çömeldiği zaman kalanlar da bu sefer iç çamaşırına bulaşmaya devam eder. Haberin yok, sen çok komutu verdin çünkü. Ya Resulallah, Bir insan diyor, e, meşru olarak akşam boy abdesti alması gerekiyor. Efendim eşiyle mukarenet etti. Boy abdesti alacak. Boy abdestinde bu sefer Resulullah Efendimiz ki biraz uyumak istiyorum ne yapayım? Resulullah Efendimiz buyurdu ki tenasül uzvunu yıka. Ağzını burnunu çalkala. Biraz uyu yarım saat neyse. Ondan sonra kalkar boy abdestini alabilirsin. Ama en güzeli hemen boy abdesti almaktır. El vudu qablet ta'an ve ba'dehu imma fil fakr ve min sünnelin mürseliğin. Yemek yemenin üç tane sünneti vardır. Başında el yıkamak, sonunda el yıkamak, yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Yemek yemenin üç tane sünneti. Üç tane sünneti. İkisi ne? Başında el, sonunda el yıkamak. Yıkayacaksın. E, <gülüyor> el vudu'u qablet ta'am e, ve ba'de hu imma yen fil fakr. Yemek yemeden evvel eller yıkamak. E, fakirliği giderir ve o min müsellin, peygamberlerin sünnetlerindedir. Tenazzehu beyli fe azabil kabri minhu Bunu az önce okuduk. Bevil e, idrar hususunda dikkatli olun. Yani üzerinize sıfır atmayın. Kabir azabının çoğu buradan kaynaklanmaktadır. Burada bir rivayet var. Zilkela radıyallahu anhüme ennehu sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem Fetreded, faklema incer, fakinhe yelbise alinan Kur'an, fakin akwaman min kum yusallun maana, fakla yusunun alvudu, fakmen şeyde salatı maana, vudu. Bu dikkat çeken bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında okur, okurken biraz karıştırdı, ondan sonra tekrar düzeltti. Bu karıştırmasının akabinde namaz bitti. Namazdan sonra bir takım insanlar abdestleri düzgün almıyorlar. Abdesti düzgün almamanın verdiği küdurattan dolayı biz okurken karıştırıyoruz. Onun için Felihosilil vudu abdesinizi güzel alın. Bir insan adabına uygun her bir uzvunu yıkarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek abdest alacak olursa 50 senelik küçük günahları affedilir. En sonda kelime-i şehadet getiriyor, 3 inna enzenna okuyor. Bir abdest 50 senelik günahın affına vesile oluyor. 109. ayet. Efemen Esse binyanehu ala takva min ve ridvan hayrun men esse binyanehu ala şefa jurufin harin fe hanare cehennem Efemen o kimse ki esse bina etti binyanehu o binasını tesis etti cami yaptı e, ala takva min Allah yani takva üzerine sakınma üzerine Allah Celle Celal'ın emirlerine yapışıp yasaklarından kaçınmak Allah rızası için yapıyor. Hayrun bu bu hayırlı emmenesse <Sessizlik> şu mu? Bunyanehu ala şefajurofin. Derin bir çukur, harin düşmek üzere. Düşmek üzere. Yani cehenneme yuvarlanacak. Niye? Yani adam bir iş yapıyor. Din adına iş yapıyor ama dini bozmak için, modernize etmek için, dini değiştirmek için Güya din gibi görülüyor ama mescid-i dırar kıyamete kadar misal Yani yapılan orada bir cami yapalım halk gelsin namaz kılsın değil Orada Müslümanlara nasıl ihanet ederiz Medine'deki yapıyı nasıl karıştırabiliriz Hem cami görüntüsü olsun ama burada insanları da bozabilelim vesaire Böyle şey olur mu? Demek ki olabilir dikkat etmek lazım Burada şu çıkıyor ortaya nasıl ki Tıp camiasında bütün doktorlar teşhis yapıyorlar ama bir doktor bilerek veya bilmeyerek yanlış teşhis yapıyor, yanlış ilaç yazıyor. Uzman doktor da bunu gördüğü zaman ne der? Hayır hastalık bu değil, teşhis bu değil, ilacı bu değil, burada ters giden bir şeyler var. Israr ediyorsa ha, demek ki bu bu ilaç satmaya çalışıyor bilmeden bu reçete yazıyor gibi. Şimdi... Din İbni İslamiye'de böyledir. Kurallara Allah Celle Celaluhu açıklamayı Resulullah Efendimiz anlaşılır hale din getirir. İman esaslarında Adem Aleyhisselam'dan beri değişiklik yok. Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere iman. Adem Aleyhisselam'dan itibaren dinde iman esaslarında değişiklik yok. Ancak baktığımız zaman yapılarda yani amel hususlarında Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıl. Mevla Bülükser'e Kabe'ye doğru namaz kıl. Bunu söyleneni yapacaksın. İmanda böyle bir e, Şöyle bizden evvelki Musa Aleyhisselam şöyle imanet öyle bir şey yok Bütün iman esasları Dünya tarihinde aynıdır Ancak yaşantı hususundaki Ameli meselelerde Mevla Her bir döneme göre değiştirmiş Hüküm onundur niye böyle diyemeyiz Allah yaptıklarından mesul Tutamazsın tutamayız yani Tutmayacağız ki eslim teslim Teslim olacaksın kurtaracaksın Mevla buyuruyor ki benim rızam için Bina edilmiş cami ile ee, derin çukura yakın yuvarlanmak üzere düşmek üzere fenhare düştü bihi fi cehennem cehennemin ateşine düştü diyor Allah. Yani o binasıyla beraber Allahu la yetil kamiz zalimin Allah zalim kavme hidayet etmez. Ee, i̇şte burada anlatılır. Adamın birisi bir meclise katılır. O mecliste Arkadaşını görmek için gitmiştir. Mevla Teala, Hepinizi affettim. Melekler der ki, her şeyi bilen Allah'tır. Der ki, Ya Rabbim filanca kulun sadece arkadaşını görmeye geldi. O burada ilim meclisine, zikir meclisi için gelmediği, La yeşgabihim celisuhum. Benim dostlarımla oturanlar şaki olmazlar. Onun için şu tefsir meclislerini, ilim meclislerini bırakmayalım. Yani bu Rabbimizin Celle Celal'in ayetlerinin, hadislerinin olduğu ortamlarda ömrümüzü tüketelim de biz de kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, sahabeyi, alimleri, velileri, Rabbimize vasıl olmuş, dinde dürüst olmuş o yolları, o işleri severiz. O yolda nefes tüketmeye gayret ederiz. Ondan dolayı biz Olayın aslına bakmamız gerekiyor yani aslı ne dini bin İslamiye ona uyuyorsa yapılan işte riski febiha ve nihamet bu güzel ama dine uymuyorsa ehl-i sünnet vel cemaattir o da sana bana göre veya şunun bunun dediğine göre değil İmam Azam Efendimiz İmam Şafi Ahmet bin Amin İmam Malik bunlar nedir Allah'ın buyruğu Resulullah Efendimizin bize duyurduğu dinin ortaya çıkarttığı hükümleri anlaşılır hale getirmiş. O ben böyle diyorum değil, din böyle diyor demiş. Ondan sonraki yüz binlerce ulema evet doğrusu bu doğrusu bu ittifak var. Onun dışına baktığınız zaman bakıyorsunuz kendisinden başka böyledir diyen olmuyor. İşte yanlış yol orta çık, ortaya çıkıyor. Tövbe suresi 110. La yezalü bünyanuhumul lezî benavribe fî kulûbihim. Onların o bina etmeye çalıştıkları bünyanuhum ellezî ve şüphe. Fî kulûbîm kalplerinde illâ entekattâ kulûbuhum. Kalpleri birliği dağıtmak. Allahu alîmûn hakim. Allah alîm ve hakimdir. Her şeyi bilir. Peki. 111. ayet Tövbe Suresi. İnne Allah'a Allah işterâ minel mü'minîne enfüsehum. Ve emvâ lehum bi'enne lehumul cenne. Burada ulema şunu söyler. Allah pazarlık yapar mı? Haşa. Allah pazarlık yapmaz. Böyle bir misal olsa. Yani Allah Celle Celal buyuruyor ki, ben size sonsuz cenneti vereceğim, onun karşılığında canınızı, malınızı ortaya koyacağım. Bir terazi gibi düşünelim. Kiraz alacaksın, kirazın bedeli 10 liradır mesela. Yani bedel istiyor. Allah Celle Celaluhu da ben size rahmetimi, sonsuz cennetimi vermem karşılığında canınızı istiyorum. Allahu Ekber, buradayım ya Rab. Efendim, cihat edeceksin, canını ortaya koy. Buradayım ya Rab. Malını ortaya koyacaksın, zekatını. Hacca gideceksin, fakir fukaraya, anacığın, babacının muhtaç, yardım edeceksin. Malını ortaya koyacaksın. Kullarım, buyur ya Rabbi. İnnallâhe muhakkakallâh. İç satın alıyor. Minel mü'min mü'minlerden. Enfusehum canınızı. Canını namazından, orucundan, cihadından Allah'ın dinine hizmet, vatanına koruyacaksın. Anne babana güzel evlat edeceğiz yani. Ve envalehum malını Zekatını, hayır hasenatını, bir <gülüyor> cennet. Bunların karşılığında cennet. İki nokta üst üste. Bir <gülüyor> onlar için vardır. El cennet cennet. Yukaatilu nefi sebille. Onlar Allah yolunda savaş ederler. Bak canını ortaya koyuyor. Canını ortaya koymak ne demektir? Biz burada la ilahe illallah dersin, on sevap alırsın. Ama ve ribatü starifi ise bil, Allah yolunda, vatan müdafası, hudutta düşmanı gözeten, orada la ilahe illallah bir tane söylenmesi on bin derece oluyor. Fe ve yuktelûn. Öldürürler, öldürürlerler. Şey efendim, şehit olurlar. Ve aden Hakka Allah'ın vaadi, Fittevrat, Tevrat'ta, vel İncil, İncil'de, ve Kur'an, Kur'an'da Allah'ın vaadi, kendi yolunda ölen, kendi yolunda efendim şehit olanlar onlara en büyük mükafat veriliyor. Ve bi Allah. Allah'a verdiği o sözü kim yerine getirirse. Ya Rabbim canım sana feda olsun. O zaman kendini ispatla. Hanyalla haydi gel namaza. Buradayım ya Rabbim. Allahuekber. Bu beden sana aittir. Haydi bakalım. Vatanına sahip çık. Efendim orada dinini, iffetini, vakarını e, ezan Muhammed diyeni muhafaza et. Tamam ya Rabbim. İşte buradayım. Allahu Ekber diyorum. Cihada gidiyorum. Askerimiz e, ne yapıyor? Gidiyor. Allahu Ekber diyor. Düşmanı galebe çalmak için. Bi'ahdihi minallah. Fes tebşirû. Onlara müjde verin. Bi bey'aikumu lezî bâyatum bihi Bi bey'a. O alışveriş demektir. elledi o alışveriş bâyatum bihi Yani canınızı malınızı verdiğiniz o alışveriş var ya. Müjdeler olsun. Çok büyük kar ettiğiniz yani o arabayı, e, malı veriyorsun, e, 100 bin liralık bir şeyi, çok ucuz bir fiyata alıyorsun. Yarı fiyatına, işte canını ortaya koyuyon, malını ortaya koyuyon ve bunun karşında sonsuz cennet. Mevla ki, müjdeler olsun, o alışverişiniz çok karlı oldu, sonsuz cenneti aldınız, sonsuz nimet, dünyadakiler geçici. وَذَلَلِكِ هُوَ fevzül الْعَظِيمُ buyuruyor Allah. Allah'ın büyük dediği. işte en büyük kurtuluş budur. En büyük kurt, sonsuz kurtarıyorsun. Sonsuz bir kurtuluş olmuş oluyor meselenin aslı budur. Rabbim Celle Celaluhu kendi dininde sebat içerisinde olmaya muvaffak eylesin. Ben burada Ebu Hurere'den bir hadis-i şerif-i kadere sellem. Men selle seifehu fi sebilillah faqad baya Allah. Kim Allah için kılıcını sıyırır, kınından çıkartır, bu Allah'a biat etmiştir. Yani Mevla Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Allah'a verilen söz nedir? Ya Rabbim gerektiğin zaman canımı sana feda edeceğim. Hadi bakalım. Ben vatanımı seviyorum, kışlada yatarım. Ben Allah'ı seviyorum, ezan okunsa da yerimde otururum. Namazı kılmam. O zaman ne oldu? Allah'a verilen söz tutulmamış oldu. Evet. İnne feuka kulli birrin birren. Hatta yebzül abdü demehu. Fe iza faale fela birra feuka zalik. Mütiş. Hazreti Hasan-ı Daniyanefimizden Resulümüzün torunu. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber buyurdu ki: "İnne feuka kulli birrin birren." Her iyiliğin üstünde iyilik vardır. Yani bir iyilik var, daha üstünü de var. Hatta yebzül abdü demehu. Ancak bir insan canını, kanını Bedel olarak verdi mi Bunu yapan Bunun üstünde daha yapılacak Can veriyorsun da Canını vermekten daha ne olabilir Onun için Çanakkale'deki şehitlerimiz Dinimize Vatanımıza mukaddesatımıza iffetimize namusumuza Ezanımıza bayrağımıza halal gelmesin diye Can feda ettiler e Onun peşine giden dine ihanet eder Vatana ihanet eder Bayrağı ezana ihanet ederse bu şehitlerin kanı onu boar. Meseleye dikkat etmek lazım. Vastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Kefensiz. Deden orada ya. Deden. İntedeballahu limen harice fî sebilihi, la yuhricuhu illa imanun bi ve tesliğkum bir rusuli. Ne güzel hadis-i şerifler. Bukhari hadisi bu. Allah söz veriyor. Limen harice fî sebîlihî. Allah yolunda... ''Lâ yuhricuhu'' onun çıkışı ''İlla imanum, bi bana iman ettiği için ''Ve tasliyukum bir usul'' yani bir insan askere gidiyor veya asker veya emniyet kuvvetleri o işte meşgul oluyor kolluk kuvvetleri elinde düşmana karşı mücadele yapısı var kuvveti var görevi var bu insan dinim namusum vatanım ben bunları korumak için burada nöbet tutuyorum Kuru bir vatan olursa o zaman şunu söylemek lazım yani kuru bir vatan derdi dünyadaki bütün ülkelerde var vatanım diyor. Yani vatanın da vatanın mukaddesatı ne Avrupa ülkeleri veya birçok ülkeler İskandinav ülkeleri falan. E burada biz karşısına bir şey yazmamız lazım. Şehitliğin elde edilmesi için vatan, din, namus. Ben burada iffetimi koruyacağım, canımı koruyacağım, malımı koruyacağım, dinimi koruyacağım, neslimi koruyacağım. Yani din, vatan ve mukaddesat uğruna. İntedeballahu limen karece fî sevilih. Lâ yuhricuhu. Onun gidişi illa imanun bi. Bana iman ettiği için ve tasdikun bir usulü. Benim peygamberlerimi tasdik edecek. En'arca'a bi manane min ecrin. O kişi büyük ecirlerle savaş biter. Efendim şehit olmaz geri döner. Ev ganime veya büyük ganimetler elde eder. Ev udhilehul cennâh. Veya Allah onu cennetine dahil eder yani şehit olmuştur. Şehit yani can feda ettiyse şehit oldu, şehit olduysa cennete girdi. Veya ganimet elde etti veyahut da başına bir hal gelmediyse çok büyük mükafatlar elde etti. Hiçbir mesela taarruza giden askerim o yani gitti dağlara dolaştı geldi. Yo sen çok büyük ecirler aldın. O ecirler ahirette çıkacak karşına. Mesele budur. Peki. Tövbe suresi 204. sayfadayız. 204. sayfaya geldik. 112. ayet. Ettaibun, tövbe edenler. Elabidun, ibadet edenler. Elhamidun, hamd edenler. Essaihun, oruç tutanlar. Elrak'ûne s rükû ve secde edenler. Burada rükû kelimesinde kadın erkek ayrımı yapmamış. Kadının ile erkeğin rükûsü aynı olmalı. Bunu her fırsatta gündeme getiriyorum. Bu hususta bazı hanım kardeşlerimiz böyle başını eğiyorlar, Rukuya gitmiyor, eğilmiyorlar. Hayır. Fıgı kitapları şunu der. Yani bir meseleyi anlatırken eğer kadın erkek arasında fark yoksa onu anlatır geçer. Eğer fark varsa velim nisa der. Hanımların burada yapacağı şudur der. Yani orada hanımların farkını söyler. Kur'an-ı Kerim de bunu yapar. Kadınlarla ilgili bir mesele ise ona der ki burada şunu yapacaklar. Burada tövbe edenler, kim tövbe ediyor? Kadın erkek yok. İbadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar. Yani e, rukü er edenler vs. secde edenler. El sadece rükuda kadınlar dizlerini bükerler. Secdede biraz daha yere kapanırlar. Bunu da Resulullah Efendimiz tarif ediyor. El amirune bil maruf ili emreder. Vennâhûn alil munker. İnsanları münker Yani aklen ve dinen. Tabii önce biz dinden mesulüz. Dinden mesulüz dinin yasakladığı şeylerden bazen aklen dinin yasakladığını anlamak mümkün değil mesela efendim erkeğin ipek giymesi veya altın takması din bunu haram etmiş Resulullah Efendimiz azani haraman bu ümmetime haramdır buyurmuş açıklamayı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakmış namazı kılın der nasıl kılacağız. Efendim orucu tutun der burada dedi. Nasıl tutacağız? Zekatı verin der. Nasıl vereceğiz? 40'ta bir yok ki Kur'an-ı Kerim'de. 40 koyundan bir koyun yok. Hacca gidin yedi defa Kabe'nin etrafını dolaşın. Bu ayrıntıları Resulullahımız tarif ediyor. Peki. E, emre derler insanları kötülükten nehy ederler. Vel hafizun li hudûd ille Allah'ın hududunu korurlar. Allah'ın hadleri sınırları vardır, bir ülkenin hududu vardır, tel örgüler var, askerler var, mayınlar var, gelene yaklaşma der vesaire Niye? İçindeki 80 milyonu korumak için, din de içerideki İslam'ın asaletini korumak için, hırsızlık yapma baksana ceza veririm, zina etme, adam öldürme, yapma bunu, hududu koruyor. Ki içerideki İslam'ın asaleti, vakarı izzeti korunsun, muhafaza edilsin diyedir. Yani meşhur ceza kanununda şöyle bir mesele vardır ceza caydırıcı olmalı yani insan o suçu işleyememeli yani oradan korkmalı ben bunu yaparsam ya başıma iş gelir din önce suçu işleyenin omuzuna tıklar yapma bunu hırsızlık kötü bir şeydir insanlıktan çıkarsın kötü bir duruma düşersin elin gider milletler ki ne oldu eline ömür boyu hırsızlık hırsızlık o ar olmaz yapma bunu der. Adam korkar. 700 senede 7 tane hırsızlık olmamış Osmanlı tarihinde baktığımda. İşte mesele işi baştan durdurtabilmek. Ve anil münker kötülükten insanı alıkoyar. ve hafizun hudud. Allah'ın hududunu korumak gerekir. Mevla hadler koymuş. Had cezaların sınırını tayin eden Allah'tır. Kullar bu hususta hiçbir yetkiye sahip değil. Yani kısas vardır. Kısas makas demektir. Bu öldürdüyse onun karşılığı öl, ölmüş, karşılığı ölmektir. Makas, kısas. Efendim evli birisi Allah muhafaza zina etmiş. Öldürülür, mürtet olmuş vesaire öldürülür. Şimdi buradan Allah'ın hududunu koruyacak. Mevla burada sınır koymuş. Yapma bunu. Yaparsan benim hududumu çiğnemiş olursun. Ülkenin hududundan içeri girersin. Asker sana kurşun sıkar. Buradan geçemezsin. Ya te terör muamelesi yapar. Ve beşiril müminin iman edip bu Allah'ın hududuna dikkat eden İslam dairesinin içerisinde kalanlara müjdeler olsun. Bu katadeden bir hadisi şerif. Galir racülün yar asrullah araite tufi ise billah ya yar ben Allah yolunda ölüp şehit olacak olursam şehit olacak olursam Rabbim benim günahlarımı siler mi? Nam evet ve antas sabirun sabret muhtesibun. Mükafatı Allah'tan bek, bekle Mukbilun ala mudbirin Yürü kaçma Vettevelli yevme zahf buyuruyor Resulullah Efendimiz savaş alanından Kaçmak Osmanlı'da mesela İslam tarihinde sırtından Öldürülenlerin cenazesi kılınmıyor Neden Dema demek ki kaçıyordu bu adam Kaçıyor savaş alanından kaçılmaz Yöneleceksin kaçmaya Taktik için olabilir e, ille deyin. Burası çok önemli Dikkatinizi çekiyorum Allah yolunda ölenler şehit oluyor. Bütün günahları siliniyor. Borç hariç. Borç hariç Çanakkale'de hani askerimiz yazıyor ya babacığım ben e, son taarruza gireceğim. Anlaşılan o ki şehit olacağım. Filancaya benim borcum vardı. Çocuk çocuk için oradan erzak almıştım. Onları ödeyin. Beni borçlu yatırmayın babacığım diye mektup yazıyor. O mektubu alan babası bakkala gidiyor. Diyor ki oğlum şehit oldu. Şunun parasını da ödeyeyim. O canıyla bedel ödedi biz de onun borçlarını sildik diyor vatanı bize böyle teslim etti ecdat biz de onun borcunu sildik diyor bakın şehitlikte bile borç silinmiyor bak ecdat ne yapıyor borcumu sildir babacım diyor borcumu sildir deniz şehitleri kara şehitlerinden 70 kat daha derecesi fazladır onların borcuna Allah tekefül ediyor borcu olsa bile Mevla o alacaklıya kıyamet günü lütfuyla bol veriyor ama illel deyin diyor. Normal şehidin borcu silinmiyor. Fe inne Cebrail Aleyhisselam gale lizalik. Cebrail Aleyhisselam bana böyle söyledi buyurdu. Yine Hasan Radıyallahu Anhu efendimizden abidler diyor her zaman Allahü Teala'ya ibadet edenlerdir. Bir ay, iki ay, bir sene, iki sene ibadet edip bırakanlar değil. O salikul İsa Aleyhisselam ve evsani bir salati ve zekati ma dumtu Rabbim İsa Aleyhisselam'a o nasıl dua ettirdi? Hayatta olduğum müddetçe namaza, ibadete, taate, zekate devam edeceğiz. Süreklilik ibadette esastır. Esas olan ibadete sürekliliktir. Yine burada e, Katader adıyalantan, abidlerden, gecelerde diyor gündüzlerinde, bedenlerin istirahatinde fedakarlık ederek kulluk vazifesine devam edenler demiştir. Bundan dolayı ulema ve evliya ibadete karşı çok düşkün bulunmuşlardır ibadetsiz olmuyor. Nitekim İmam-ı Azam Efendimiz'den e, rivayet edilir ki diyor. 20 sene yatsı namazının e, abdestiyle sabah namazına kadar ibadet ederek o abdeste sabah namazını kılmıştır. E, yani bu demek oluyor ki gece boyu ibadetle geçiriyor. Hiçbir zaman yan yatarak bu şekilde uzanıp uyumamış öğleyin namazını kıldıktan sonra orada şöyle biraz. E, istirahat buyurur ve o şekilde yatağı yok, yastığı yok İmam-ı Azam Efendimiz'in. Bakıyorsunuz günümüzde bir takım insanlar İmam-ı Azam'da kim diyor vesaire cümleler kuruyor. Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Yani demek oluyor ki bir müminin hele de sağlığı yerinde olan bir kulun ibadetsiz bir şekilde ömrünü boşa geçirmesi doğru olmaz. Ömür sermayemiz çok az. Birkaç rivayet var arz edelim. Bugünkü programında sonuna gelmiş oluyoruz. اولا من يذكره الى الجنائ الذين يحمدون الله في السر bolluk ve darlıkta efendim daim Allah'ı hamdedenler ilk cennete gireceklerdir. Şimdi burada yine kullu ameli bin ademe yudaful hasen alihum Her insanın amelleri biri 10 katlanır. 700'e kadar çıkar. İlla sıyam oruç ve nezi bihi mükafatını ben vereceğim buyuruyor. Yemeğini içmesini benim rızam için terk ettiğin. Lisamı ferhatan oruçluğu için iki mükafat vardır. Yani sevinç vardır. E, oruç anında oru ezan okundu. iftar seviniyor ve oru ve Allah'a kavuşunca seviniyor. Ağız kokusu Allah katında misk'ten daha aladır. Menaklese lillah. Buraya dikkatinizi çekeceğim. De programın sonuna geldik. Kim 40 gün haramlardan kaçıp İbadetle meşgul olup, günahtan kendini tutarsa, ihlasla kırk gün diyor. Zaharet yenabi ol hikem min kalbihi ala lisani. Allah onun kalbine pınarları, hikmetleri doldurur, dilinden dökülmeye başlar diyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, مَنْ سَلَّكَ طَرِيْقًا يَتْلِبُ فِيهِ ilmen Kim ilim yoluna girer, orada Allah'ı biliyor, ahkamı dini öğrenecek. Seleke Allahu bi tarikan fi tarikul cennet. Allah onu cennet yoluna dahil eder. Ve innel melekelle tedu ecnehatiha ridan li Allah'ı tanımaya, peygamberi öğrenmeye, ahkamu dini öğrenip sonsuz ahireti kurtarma yoluna giden kişinin gittiği yollarda kanatlarını ayaklarının altına sererler diyor. Ve innel alim leestagfiru lehu min fis semavati ve ma. Güpteki kuşlar, bütün hayvanat ve denizdeki balıklar diyor onun Allah'tan affını ister. Ve inna fadl alim al abid, alimin abide üstünü, kefadil kumar <gülüyor> leila telbedir, dolunay. Yani bir ay yıldızlardan ne kadar üstün? Ve inna ulama berasetülüm <gülüyor> bi alimler peygamber varisleridir. Ve inna bi alim yuvarışı dinarın veladir. <gülüyor> Hemen peygamberler dinardir, hem miras bırakmadılar. Femendir hemen ve Rasul Alim ilim miras bıraktılar Femenkaza bir hazin vafir işte rabbimiz Celle Celaluhu'nun ilim sıfatının tecellisi Kur'an-ı Kerim bu Kur'an-ı Kerim'i ahkamı dini güzel öğrenir güzel yaşarsak rabbimizin rızası sonsuz cennet elde edilmiş olur kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde mahallidir Onun için biz hayırda önce olacağız şerlere Kapı olacağız onları durdurtmaya ve ümmetin selameti sonsuz cennete vasıl olmak için kendimiz ve bütün fertlerimizle bu yolda yürüyeceğiz. Rabbim rızasına nail eylesin. Subhan rabbiyal <gülüyor> aliyil ve hamdulillahiillezî hadanâ li hâzâ ve mâ kunnennateledelâ levlân hadânallâh. Vessalâtü ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi kulunda görmek senin kemâlet-i asâleti, izzeti nasip eyle. Son nefeste iman cennetinde cemâllen müşerref eyle. Rabbiy'ul fir ve rahmetü cevâz amma ta'lemu mâ lem alem. İnneke ente Allahu elazül ekrem. El Fatiha Allahumme.